Muhterem kardeşlerimiz cenab-ı okunan ayet-i kerimelerin muhtevasından hisse almayı ihsan eylesin. Cenab-ı insanın yaratılışında büyük istidat veriyor. seni takvim yani en güzel bir yaratılışla insan yaratılıyor. Cenab-ı kendisinden bir istidat veriyor. nefak tüfihimin ruhi buyuruluyor. Ruhumdan üfürdüğüm zaman bir kabiliyet veriliyor. Yalnız insana veriliyor bu kabiliyet. Cinlerde de var fakat insanın en yüksek seviyede. Ve insan bu ahdini takvim sırrına nail olursa melekleri de geçmiş oluyor. Ve Cenab-ı bir yakınlık, Cenab-ı bir dostluk meydana geliyor. Hâlikayla kul dost olmuş oluyor. Ve bunun için Cenab-ı Hak peygamberler gönderiyor, büyük insan terbiyecilere, büyük mürşitler, peygamberler geliyor. Peygamberlerle beraber zaman zaman suhuflar geliyor ve kitaplar geliyor. Ve bu mesajlarla ve peygamberlerin muhabbetle izinden gidildiği takdirde bir takva hali meydana geliyor. İnsanın iç aleminde فَاَلْهَمَا ve takvaha Fucur yani Allah'tan uzaklaştıran ve Allah'a takva yaklaştıran hususiyetlerin bir muharebesi var, bir kavgası var iş dünyamızda. Fucur bertaraf edildiği zaman, takva'a yaklaştırıldığı zaman, Kur'an mesajları kalplerde bir netice vermeye başlıyor. Cenab-ı Hakk'üden müttakim buyuruyor. Yani Kur'an takva sahipleri için bir hidayet veriyor, onun için bir retme. Ve bu takvanın neticesinde de bir hikmet teşekkül ediyor. Ve bu hikmet de Hadiselerin, vakaların iç yüzünü sezerek sırrına vakıf olma. Yani sırra sahip olma. Tabi bu çok büyük bir Allah'ın lütfu, bunun bazı kullarına verdiği. Cenab-ı Hak biz Lokman'a diyor. Lokman bazı görüşlere göre peygamber, bazı görüşlere göre Allah'ın salih bir kulu. Biz Lokman'a hikmet verdik buyuruyor. Ya Allah'a şükret dedik diyor. Demek ki nimetler arttıkça Cenab-ı Hak'ta şükür artması zaruri. Bütün peygamberlerde üç vasıfla geliyor. Birinci vasıfı Allah'ın ayetlerini tebliğ etmek, Allah'ın ayetlerini okumak. O şekilde insanları hidayete getirmek. İkinci vazifesi onların iç alemlerini temizlemek. Yani fucuru bertaraf etme. ''Kat eflâ menzekkaha, Cenab-ı Hak iç alemi temizleyen felaha erdi buyuruluyor. İç alem temizlendikten sonra bir derinlik başlıyor. Nasıl bir buğulu camdan dışarısı gözükemez, fuluğu gözükür. Kalp âlemi de iç alem temizlendiği zaman bir marifet başlıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ı bir kalpte tanımak. Ve kalpte tanıma başladığı zaman Peygamberin üçüncü vazifede kitabı ve hikmeti öğretmesi. Ve kitap üzerinde derinleşmek, canlı bir misali olabilmek, kitabı hayata geçirmek, o kainattaki ve kitaptaki tecellilerin kalpte zuhur etmesi, yani hikmetin zuhur etmesi. cenab Allah'a şükret diyerek lokmana hikmeti verdik buyuruluyor. Demek ki hedef, Cenab-ı Hakk'a takva sahibi olmak ve takva neticesinde cenab Hakk'ın hikmeti ihsan etmesi, lütfetmesi. Bu hikmetin zuhuruyla Cenabı Hakk'a bir yakınlık, bir dostluk meydana gelmez. Katli bir huzur hali, derinlik, teslimiyet. Cenabı Hakk'ın azametini idrak bir misalle anlatalım. Musa Aleyhisselam Firavun'u Kızıl Deniz'de Allah'ın lütfuyla Kızıl Deniz açıldı. Orada boğuldu Firavun. Ve dünya o zamanki dünya bir beladan kurtuldu. Zalim bir musibetten kurtuldu. Musa aleyhisselam halkı topladı. Fasih ve belli vaazlar vermeye başladı. İşlerinden bir kişi kalktı. Ya Musa'dede dünyada en alim herhalde sensin dedi. Musa Aleyhisselam bir rivayete göre sükût etti, bir rivayete göre de benim dedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak kendisinden Musa Aleyhisselam daha iyi bilen ki Musa Aleyhisselam üçüncü büyük peygamber, onu bir sefere gönderdi ki o kişiyi bulacak, ondan bir ilim alacak. Yuvşâ bin Nun ile, bu Beykoz'daki metfun, onun da peygamber olduğunu, Musa Aleyhisselam'ın akrabası, Beraber bir yolculuğa çıkıyor ve Musa aleyhisselam büyük bir lezzet, büyük bir şevk içinde. Ben diyor senelerce yürüyeceğim diyor icabında, o kişiyi bulacağım diyor. İki denizin birleştiği yerde o kişiyi bulacak, işaretle o şekilde. Bir de balık alacaklar, ölü balık, o balık orada denize atlayacak, orada bir işaret olmuş olacak. Nihat sefer oluyor, bir yere kadar geliyorlar, bir ağırlık basıyor, uyuyorlar. Musa Aleyhisselam'da Yuşa kalk diyor. Daha yolumuz epey var diyor. Hadi gidelim diyor. Bir müddet daha gidiyorlar. Azıkları çıkar. Yuşa diyor. Allah'ın verdiği nimetlerle tegadde edelim. Gıdalanalım, yiyelim diyorlar. Yuşa diyor ki o zaman onu unuttuk diyor. Nerede diyor? İşte o balığın denize atladığı yerde unuttuk diyor. İki denizin birleştiği yerde. Tekrar geri dönelim o zaman diyor. Bir haliyle geri dönüyorlar. Yani bu da gösteriyor ki hakikati bulmak için bir epey bir yokuşları çıkmak lazım. Dönüyorlar aynı yere bir kayanın üzerinde yeşillere bürünmüş bir zat görüyor Musa aleyhisselam yanına yaklaşıyor. Ben diyor Musa'yım diyor. Hızır ise ha diyor demek diyor <gülüyor> beni İsrail peygamber olan Musa sensin diyor. Evet benim diyor. Sizden bir ilim ahsetmeye, ilim tahsil etmeye geldim diyor. İlim almaya geldim. Hızır Aleyhisselam diyor ki, bak diyor Musa diyor, Allah sana bir ilim verdi, o ilim bende yok diyor. Bana bir ilim verdi diyor, o da sende yok diyor. Sen de acizsin, ben de acizim diyor. Musa Aleyhisselam o ilmi almaya geldim diyor. Bu ayrı bir ilim. Orada bir ledünni bir hikmetin telakkiyse, tabi Musa ile Selam, şerli bir kavim üzerine bir nizam oturturdu, büyük mücadele. Sana tabi olabilir miyim diyor, tabi olabilirsin ama diyor iç yüzünü bilmediğin bir hadise de nasıl sabredeceksin diyor. Demin burada bir hikmet teşekkür ediyor, iç yüzünü bilmediğin bir hadise de nasıl sabredeceksin, İç yüzünü bilmiyorsun. Senin kurduğun nizama göre, sana göre ters gelecek. Sana göre şer gelecek. Nasıl sabredeceksin diyor. Yok diyor, beni diyor sabredeceği bulacaksın diyor. En nihayet yürümeye başlıyorlar beraber, o ilmi öğretecek. Bu ilim kalple talakke edilecek. Bir gemiye binecekler, karşıya geçecekler. Gemici bakıyor, iki tane salih kişi geldi. Ücret almadan gemiye bindiriyor. Gemi açılıyor. Denizin ortasında Hızır geminin dibine iniyor, geminin dibini delmeye başlıyor. Musa Aleyhisselam şaşırıyor. Hızır'a Cenab-ı Hak gönderdi. Musa Aleyhisselam'ın koyduğu nizama göre bir gasp bu. Sen diyor bu kadar insanı boğacak mısın bu gemide diyor. Onun için mi deliyorsun diyor. diyor ki, ben sana söylemedim mi diyor, sen iç yüzünü bilmediğin bir şey sabredemezsin diye. Burada münasebetimi bitsin diyor. Ayrılalım Musa diyor. Yok diyor, beni diyor mazur gör diyor. Azarlama diyor. Bundan sonra beni sabredici bulacaksın diyor. Yine devam ediyorlar. Yürüyorlar. Bir yere gö bir genç görüyorum Hızır Aleyhisselam. Boynuna vuruyor şöyle. Boynu bir tarafa vücudu bir tarafa gidiyor tekrar diyor ki Musa Aleyhisselam dayanamıyor. Bir katil Musa Aleyhisselam'ın kurduğu nizama göre sen diyor bir temiz kana niye kıydın diyor. Ne yaptı bu diyor. Bir mukabil bir ceza karşısında bunu vermen lazımdı diyor. Bu temiz kana niye kıydın diyor. Hızır diyor ki tekrar bak diyor sana ben demedim mi diyor sabredemezsin diye. Burada diyor münasebetin bitsin diyor ayrılalım diyor. Yok diyor bunu, beni tazir etme diyor. Bundan sonra olursa akkadan ayrılanı itiraz edersem diyor. Yani bir köye giriyorlar, İkisi de acıkmış durumda. Köy halkı kısmen tar diyor köyden. Hızır Aleyhisselam çıkarken köyün duvarını yapıyor. Yine şaşırıyor Musa Aleyhisselam. Bunu diyor bir ücret karşılığı yapmalıydın diyor. Yani bunu yapmanın ne manası var diyor bu duvarı yapmanın diyor. Bak diyor Musa diyor sen de bu üç şeyi açıklayayım diyor. Ondan sonra yolumuz ayrılsın." diyor. Birincisi diyor ben diyor bu geminin diyor dibini deldim diyor. Sen dedin ki bu kadar insanı boğacak mısın? Zalim bir kral vardı diyor yeni gemileri gasp ediyordu. Ben bu ekmek teknesini bu fakirin gasptan kurtuldum. Ufacık bir delik açtım. Sonra bunu kralın adamları görür bu gemiyi almazlar. Sahipleri bunu tamir ederler bir ekmek teknesi çalışır. İkinciyi hayret ettin bu çocuğu niye öldürdün diye. Bunda Salih anne babası vardı, bu şerirli olacaktı ve onu da idlal edecekti ve onları ben kurtarmış oldum. Üçüncüsü ise o köyde bizi tard ettiler, ben köyün duvarını yaptım sen buna da hayret ettin. O duvarın altında iki yetimin hakkı vardı, babaları Salih bir kişiydi. Biraz altın gömmüştü, bu çocuklar büyür de işlerini yarar diye. Fakat baktım ki duvar yıkılmış, köy halkı da gelip bunu gasp edecek bu yetimin ben hakkının malını korumak için bunları yaptım. Onun için Musa diyor bu üç meçhulü üç hikmet diyor bu şekilde tecelli ediyor ve ve ayrılıyorlar. Velhasıl buradan gelen Cenab-ı Hak buyuruyor bazı şeyle siz hayır bilirsiniz. Şer gözüküyor. Şer görürsünüz. Hayırdır şeyi. bu çocuğun şey ölmesi gibi. Yani velhasıl bu mürmümine daima bir teselli, bir hikmeti bilemediğimiz için çünkü hikmeti bilebilmek Allah'ın çok büyük bir lütfu. Hadiseler karşısında, kağıtlar karşısında kulun daima teslim olması, Ya Rabbi bu senden dedi demesi, bunun için o gün o anda şer bile olsa bunu hayır olarak görebilmek.